559. konu Ashab'ın seferdeyken ilim öğrenmeleri Bize bu Musa el Eşarı ile beraber bir ordu içerisinde Dicle sahilindeydik. Namaz vakti geldi. Müezzin öğle namazına davet etti. Halk abdest aldı. O da abdest aldı. Sonra bize namaz kıldırdı. Sonra halk halka halka oturdu. İkindi namazı geldi. Müezzin yine halkı çağırdı. Halk yeniden abdest almaya kalkışınca Ebu Musa, müezzine, dikkat ediniz, ancak abdesti bozulan bir kimse abdest almak zorundadır, diye ilan etmesini emrettikten sonra, neredeyse ilim ortadan kalkıp, cehalet ortaya çıkacak ve cehalet yüzünden kişi annesine kılıçla vuracaktır, dedi.